Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz yüksek bir tedbir anlayışıyla hareket ediyor ve Kuba'ya geliyordu. Hicret hedefine varıyordu. Müminler derin bir rahatlama yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sağ salim, şerefli arkadaşlarına vasıl oluyordu. Kuba sevgilinin ilk durağıydı. Burada 14 gün kalıyorlardı. Öncelikle bir mescit inşa ediliyordu. Kuba Mescidi ya da ayetteki ismiyle Takva Mescidi. Kalplerin bütünleştiği, müminlerin tek beden gibi olduğu, Rabbani iklimlerin yaşandığı ilk mescidimizdi. Mescitlerimiz, camilerimiz, beldelerin, kentlerin, şehirlerin birer İslam mührüydü. İslam şehirlerinin en belirgin çizgileriydi. Artık bundan böyle müminler beş vakit namazlarını rabbani iklim olan mescitlerde, camilerde kılıyordu. Peygamber Efendimiz namazların mescitte kılınmasına çok yüksek bir duyarlılık gösteriyorlardı. Toplum camilerle beş vakit namazda kalp bütünlüğünü, ahengini gerçekleştiriyordu. Omuz omuza duruşlarıyla bir ahenk oluşturuyorlardı. Namazları evlerinde kılanlarsa bu hangi bozanlardı Bu güzelim uyuma uymayanlardı Bir zafiyet oluşturanlardı Mümin kardeşlerine ilişkin Sevgide düşüş yaşayanlardı Peygamber Efendimiz İslam'ın bu ilk mescidine Ayrı bir önem verirlerdi Medine'ye yerleştikten sonra Medine'nin bağrına Mescidi Nebevi'yi gerçekleştirdikten sonra bile Her cumartesi günü Kuba Mescidine gelirlerdi Yayaya olarak gelirlerdi ya da binitleriyle gelirlerdi. Kuba mescitte namaz kılarlar, sohbet ederlerdi. Bir cumartesi günüydü. Kuba mescidine teşrif etmişlerdi. Mescitte müminler ilmi mütalalar yapıyorlardı. İlmi bir meclis halindeydiler. Peygamber Efendimiz onlara amel edilmeyen ilmin hiçbir faydasının olmayacağını beyan ediyorlardı. Kuru bir ilmin anlamlı olamayacağını öğretiyorlardı. İslam dünyası bugün dalga dalga Mekke'ye, Medine'ye akıyordu. Bağrında alemlere rahmet olanı taşıyan Medine'ye geldiklerinde mutlaka Kuba Mescidine, İslam'ın ilk mescidine dalga dalga geliyorlardı. İlk günkü havayı terennüm etmeye, o günü tasavvurlarında gönüllerinde yaşamaya gayret ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göz bebeklerinden, şerefli arkadaşlarından Süheybi Rumi de Medine yollarındaydı Uzun bir yolculuktan sonra Kube'ye ulaşıyorlardı Sevgiliye vuslat ediyordu Yorgundu bitap düşmüştü Bir gözünde Yol boyunca zaman zaman ağrılar olmuştu Peygamber efendimiz Sühebi Rumi'yi görünce bağrına basıyor Meclisine buyur ediyordu Sühebi Rumi yorgundu ama Daha çok son derece acıkmıştı Meclisin ortasında hurma vardı bu ara haller ve hatırlar soruldu. Yolculuğunun nasıl geçtiği soruldu Peygamber Efendimiz tarafından. Mecliste Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Süheyb yol boyunca yer yer gözünün ağrığını söylüyordu. Bir taraftan da hurmalardan atıştırıyordu. Büyük bir iştahla yiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz ey Allah'ın Resulü Süheyb hem gözünden rahatsız olduğunu iyi göremediğini söylüyor hem de hurmaların en iyisini bulup yiyor. Bu nasıl iştir ey Allah'ın peygamberi diyordu. Süheyb ya Resulallah Ömer doğru söylüyor. Gözüm gerçekten ağırıyor ama ikisi de ağırmıyor. Ben daha iyi gören gözümle hurmaları seçip alıyorum diyordu. Peygamber Efendimiz belirgin bir şekilde tebessüm ediyorlar ve buyur ya Süheyb yemeğe devam et diyorlardı. Süheyb-i Rumi başından geçen olayları anlatıyordu. Müşriklerin hicrete müsaade etmediklerini ancak Mal varlığını onlara bırakınca Yol verdiklerini söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyb kazandı Süheyb kazandı buyuruyorlardı Bakara suresinin 217. ayeti nazil oluyordu İnsanlardan Öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için Kendini ve malını feda eder Allah kullarına şefkatlidir buyuruluyor Hz. Ali Efendimiz Mekke'de peygamberin yerine Ölüm yatağında yatıyordu Mekke müşriklerinin Her bir kabilesinden bir delikanlı belirlenmişti Peygamber Efendimiz'i Öldürmek için görevlendirilmişlerdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yatağına Hz. Ali Efendimiz'in yatmasını tembihliyordu Kendisine hiçbir şeyin olmayacağını da beyan ediyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz gönülden evet diyor ve ölüm yatağına yatıyordu. Sabaha yakın ölüm tümü içeri girdiğinde yatakta Hazreti Ali Efendimiz'i buluyorlardı. Kervan gitmişti. Kutlu kervan hicret yolculuğuna çoktan başlamıştı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye emanetleri sahiplerine verdikten sonra hicret etmesini beyan buyurmuşlardı. Şimdi ise Hazreti Ali Efendimiz Medine yollarındaydı. Uzun bir yolculuk vardı. Ayakkabısı parçalanmıştı. Ayakları yaralanmış, yer yer kanlar akıyordu. Hazreti Ali Efendimiz Kuba'ya Peygamber Efendimiz'e ulaşıyordu. Peygamber Efendimiz Ali'sini görünce, yorgun görünce, ayaklarının yara bere içinde olduğunu görünce kalkıyor, kucaklıyor, mübarek gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Hazretel Efendimiz'in yaralar içindeki ayaklarına mübarek elleriyle tükrüğünden sürüyordu. Hazretel Efendimiz öyle diyordu. Eli ayaklarıma dokunduğunda elinin serinliğini kalbimde hissettim. Peygamber Efendimiz Küba'da 12 gün kalıyordu. Artık Medine'nin merkezine gidiyordu. Cuma günüydü. Sabahın erken saatinde yola çıkılıyordu. Medine hasretle Sabırsızlıkla Allah'ın Resulünü bekliyordu. Yesrib, Medine olacağı günü bekliyordu. Öyle vakti giriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ranuna Vadisi'nin ortasında duruyorlardı. Burada ilk cuma namazı kılınıyordu. Peygamber Efendimiz ilk cuma namazı kıldırıyorlardı. Birinci hutbesinde şöyle sesleniyorlardı. Ey insanlar! Kendinizi kurtaracak ameller yapmaya gayret ediniz. Kesin olarak biliniz ki sizden her biri yere yıkılacak, sürüsünü çobansız bırakacaktır. Sonra kıyamet günü Rabbi kendisine tercümansız, arada bir engel olmaksızın şöyle diyecektir. Benim Resulüm sana gelip tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verip ihsanda bulunmadım mı? Kendin için neler yaptın? Bunun üzerine kul, sağa sola bakacak bir şey göremeyecek sonra önüne bakacak, cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde gücü yeteniniz bir hurmanın yarısını vermek suretiyle de olsa yüzünü ateşten korumaya çalışsın. Çünkü orada iyiliklere on misliyle karşılık verilir. Ta yedi yüz misline kadar artırılır. Selam, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci hutbesinde de Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabını insanların sözünden üstün tutan, Selamete ermiş, saadete kavuşmuştur. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allahu Teala'yı bütün kalbinizle, bütün varlığınızla seviniz. Ona hiçbir şey ortak koşmayınız. Ona karşı gereği gibi saygılı olun. Dillerinizle söylediğiniz güzel sözleri amellerinizle destekleyerek Allah'a karşı sadakat gösterin. Selam sizlerin üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz ilk cuma namazı kıldırıyordu. Ranune mevkii bir ovaydı. Daha sonra buraya cuma mescidi, cuma cami inşa edilecekti. Açık alanda kılınıyordu. Mümin varlıkları temaşa ederdi. Müminler varlıkları seyrederlerdi. Onlar üzerinde derin derin tefekkür ederlerdi. Şimdi müminler tabiatın bağrında cuma namazı kılıyordu Önde gönüller sultanıydı Ezel ve ebed sultanının sevgilisi vardı Önce hutbesinde şerefli arkadaşlarına seslendiler Kendilerini kurtarmanın yolunun vermek olduğunu Vermeyi paylaşmayı hayat haline getirmek gerektiğinin altını çizdiler Müminler infak ikliminin insanıydılar vermedikleri zaman gönüllerinde katılaşma hissederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rahman-ı Rahim'i sevmenin hem de bütün varlığımızla tüm kalbimize sevmenin altını çiziyorlardı. Asıl sevgiliyi ve asıl sevgiyi öğretiyorlardı ve namaza giriyorlardı. Rahmet elçisinin arkasında saf saf durarak melekler misali bir halle namaza giriyorlardı. Efendimizin fe i Saadetlerinden ayetler, öyle bir etafette dökülüyordu ki olduğu gibi kaç bere dökülüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam